Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy İskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke de okumasaydım. Tabi saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım Piyanist arkadaşım Ozan Beni onunla aldatmıştı. ...yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. <gülüyor> Duydum ki... 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim sempte küçük bir meyhane var. Orada gördüm o zaman. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadeemi kaptığım gibi... ...oturdum yanına. Ve ona dedim ki... Sen miydin... ...sevgilimin çalan... Anladım ki dostluklar yalan. Sen olamazsın bu canıma acıtan, beni sırtından vuran. Ben miydim seni böyle yakan? Sevdiğine kem gözlü bakan. Bilmiyordum onun seninle ol. Nasıl yaptım sana bunu? Ben onu delice sevmiştim, gözlerine cennet demiştim. Bir daha hiçbir güne göze inanmam, yıkılırım da Karsızca sevdim ben onu Böyle mi olacaktı sonu Sen de yandın Aşk bak bende yandım Hak etmedik biz bunu döndü bu zar yüzünden dostum senin bir suçum yok anlıyorum gözünden seni yüzgün görmektense bu kalbimi yakardım öleceğini bilsem de aranızdan çıkardım. İkbâharm kışa döndü bu zar gibi yüzünden. Dostum senin bir suçun yok Anlıyorum gözümde Seni üzgün görmekten Bu kalbimi yakardım Öleceğimi bilsem de Aranızdan çıkardım Evet sen de Sandık, bu hayattan bir ders aldık. İki dost biz bize kaldı. Bu hayattan bir ders aldık. İki dost biz bize kaldı. Bu hayattan bir ders aldık. İki dost biz bize kaldık İki dost biz bize kaldık Hadi boşver dostum O utansın Saatine Teşekkür ederiz Sağ olun.